Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. katkılarından dolayı Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlık dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda iki konuğumuzla birlikteyiz. Kadiras Üniversitesi öğretim görevlileri sevgili tasarımcı Gürkan Mahçı ve sevgili mimar Konca Şerle ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. İkilinin aslında Konca mimar, Gürkan tasarımcı birlikte ilginç projeler yapıyorlar ve ben de bir sohbet sırasında tesadüfen öğrendim. Kapadokya'daki Derinkuyu yeraltı şehrinin ses haritalaması üzerine çalışıyorlar. Ve bir mimar ve bir tasarımcının sese ve ses üzerine çalışmaya gönül vermiş. Böyle bir çalışma yapıyor olmaları beni çok heyecanlandırdı. Ki kurcalayınca aslında epey bunun üzerine kafa yorduğunuz da ortaya çıkınca ya gelin bir stüdyoda anlatın gibi teşekkür ederim beni kırmadınız geldiniz. Dinleyicilerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Evet. İsterseniz önce bir derin kuyudan bahsedelim. Derin kuyu neresidir? Kapadokya'da Göreme'de Nevşehir ilinde bulunuyor. Ve sekiz katlı bir yeraltı şehri. Epey de ilginç bir yer. Ben geçtiğimiz yıl bulunmuştum. Milattan önce üç siz daha hakimsiniz konuya ama... Hı hı. Milattan önce üç binli yıllarda Asur'lardan beri yerleşim olan bir bölge. Ve bunun altında 1967'de sanırım ziyarete açılmış. Ve hı hı. epey hı hı. öteden beri orada kullanılıyormuş. Sekiz katlı bir yeraltı şehri var. Evet yani e, 8 kattan oluşuyor ve yaklaşık 85 metre derinliğe olan bir yer. Ve 1900 işte 63'te bir e, kaza sonucu bulunuyor aslında. Bir tane köylü evini kazarken hafif genişletmek isterken bir anda içine düşüyor ve daha sonra işte e, burası bulunuyor. E, yaklaşık e, milattan önce 8 ya da 7. yüzyıla kadar uzanıyor aslında kullanım süresi. İlk başta Frigyalılar kullanıyor, daha sonra Hititliler, ilk Hristiyanlar, Bizanslılar ve Romalılar kullanılıyor, kullanıyor. ve 11. yüzyıla kadar da Selçuklulara kadar aslında burası kullanılıyor. Yaklaşık 2500 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bayağı bir şehir bu yalnız. 8 katlı bir şehir. Evet. Odalar, tüneller birbirine bağlanan bütün ağları, servisleri hepsiyle böyle müthiş inanılmaz. Ve sadece yer üzerine ulaşım var buna Çeşitli yapıların içlerinden ki bu da şuna işaret ediyor. Bir olağanüstü hal durumunda belli bir süre yaşanmak üzere. Tasarlanmış ve hakikaten buna da hizmet etmiş olan bir mekan. Evet yani ilk başta aslında ya da Hititler kazdıklarında tabii ilk sekiz katı yapmıyorlar. Onun yerine e, yani ilk başta ilk kat kazılıyor. Daha sonra bu işte yıllar boyunca yavaş yavaş e, daha derine inmeye başlıyorlar. İsmiyle müsemma derin kuyu hakikaten yani. Evet. Aslında biraz enteresan olan da dünyada da bu derece büyük bir yeraltı şehri yok. ve ee, ...hani aslında sekiz katı olduğu söyleniyor ama daha fazla olabileceğine dair de birçok rivayet var. Ve aslında bu Kapadokya bölgesinin tamamının altında sürekli bir takım yeraltı şehirleri bulunmuş... ...ama bu bulunanlar içinde en büyük, en kapsamlı olanı ve hatta e, Kaymaklı'da bir yeraltı şehri daha var. Bu ikisinin de birbirine on kilometrelik bir tünelle de bağlandığına dair rivayetler var. İnanılmaz bir hikaye. Ben ilk dinlerken şey demiştim. Dante'nin cehennemindeki içeri girenler dışarıda bırakın bütün umutları gibi aslında tam tersine. Tabii özellikle burada ilk yaşanmaya başlandığı dönemlerde erken Hristiyanlar Romalılardan kaçıyorlar. Hı hı. Yani bu Roma saldırıları süresince genellikle birkaç haftadan başlayıp aylar boyunca da bir olağanüstü hal hı hı. durumunda yaşanabilecek. Ki kiliselerden falan da geçişler varmış bir yeraltı şehrine. Hı hı. Üç Hep ay dediğimiz... boyunca yaşanabilecek kadar... E... Aslında donanımları var ve enteresan olan da bütün bu mekansal ilişkiler anlamında kiliseleri var, şarap mahzenleri var, e, bireysel konutları var, Okulda. okul var. E, yani gerçekten bütün bir e, şehrin kamusal mekanları ve aynı zamanda özel mekanların hepsini barındıran bir yer ve 2-3 ay boyunca hiç çıkmadan yaşayabileceklerine dair rivayetler var. Bir de ilginç olan da buraya e, siz Derinkuyu şu anda bir köy ve o köye girdiğinizde e, girişi göremiyorsunuz. Çünkü bütün girişler kiliselerden ve evlerin içlerinden. Ve hani köye girdiğinizde insanları bulmanız mümkün olmuyor. E, ve, ve insanlar da tehlikeyi hemen sezdiklerinde evlerin içinden girişler olduğu için hemen böylece oradan saklanabiliyorlar. Ve içeride de hakikaten ahırlar var, mutfaklar var. Bunların mesela şeyleri de çok ilginç, örgütlenmeleri de çok ilginç. Ağır yüklerin olduğu depo alanları yer üzerine daha yakın. <gülüyor> Ve bunların tabii şaft boşlukları var, taşınabilmeleri için asansörleri. <gülüyor> Ve gerektiği zaman hani benim hiç klostrofobim yoktur. Ama ben bile en sonunda son katlara doğru indikçe biraz tedirgin olmaya başladım. Tünelin sonunda ışık bile yok. O yüzden de aslında sizin yaptığınız çalışma... Oldukça ilginç geldi bana çünkü görme duyusunun bugün mekan deyince mekan beş duyuya hitap ettiği halde biz çok görsel olarak algılıyoruz ve öyle konuşuyoruz. Sizin özellikle görmenin bertaraf edildiği böyle bir yeraltı şehrinde işitselliği üzerine çalışıyor olmanız da ki mekanın Kapadokya bölgesinde tabii ki volkanik bir alan kolaya oyulduğu için de böyle bir yeraltı şehrinin yapılması daha şanslı olan bir bölge diyeyim. Hı hı. Hani burada da özellikle o malzeme de düşünüldüğü zaman ilginç sonuçlar bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çalışmanın kendisi de çok ilginç. Yani tabii şu anda sadece on %15'i açık. Çünkü işte dediğimiz gibi volkanik bir alan. Ve gerçekten hepsini açsalar insanların içinde kaybolma riski bile var. Yani hani biz bile girdiğimizde bir süre sonra gerçekten... E, psikolojik olarak ve fiziksel olarak zorluk yaşadık. Ya yani o yüzden sadece küçük bir alanı açık, diğer alanlar e, ziyarete kapalı. Peki, bir de, buyurun. Bir de şimdi bizim e, siz çok güzel dediğiniz, ifade ettiğiniz gibi, özellikle kentsel çalışmalarda e, yani mimarlıkta da sesin nasıl algılandığı, yani sesin bir e, ...mekanda nasıl oluştu ve onun nasıl bir organik parçası olduğu ile ilgili çalışmalar aslında çok yeni. Bir de bunun kent boyutunda düşünülmesi bizim aslında çıkış noktamızda. Yani şu anda e, Derinkuyu yeraltı şehri acaba kentsel olarak, e, işitsel olarak nasıl algılanıyordu? Ve biz bunu aslında iki boyutta incelemeye çalıştık. Yani hem teknik olarak hani bahsetmiş olduğunuz volkanik tüf ve yumuşak kayadan yere, e, zemine... E, yaratılmış bu mağaralarda yaşam nasıldı? Ve SES bu insanların hayatında bu mekanları algılamalarında, bu mekanların organizasyonunda nasıl bir rol oynuyordu? Bir de şeyi eklemek istedim. Çok, çok, çok güzel. E, bu çalışmanın bir de enteresan bir yanı. Aslında biz bunu dünyada ikinci kez yapılan e, SES'in arkeolojisiyle ilgili bir konferans e, için hazırlayarak başladık. Bu arkeoloji ve ses bilimini bir araya getiren ve aslında şu anda dünyada da çok yeni oluşmakta olan bir alan ve biz burada arkeolojik alanların sesinin yeniden yaratılması nasıl algılandığının yaratılması kadar sesin arkeolojisiyle de ilgilenmiş oluyoruz ve o zamanın şartları içinde insanların o mekanın sesini nasıl algılamış ve değerlendirilmiş olabileceklerine dair bir okuma yapmaya çalışıyoruz aslında. Ve bu arkeolojiyi biz hep görsel bir bilim ya da görsel çıktıları olan bir disiplin olarak incelesek de ses de çok enteresan. Ve bunun iki... Açıdan da ilginç ve incelemeye değer çıktıları olduğunu düşünüyorum sizin projede özellikle. Hani bir zaten o zamanlar insanların muhtemelen maruz kaldıkları ya da kendi yarattıkları sesler farklıyken ...siz yer altında hem görme duyusunun nispeten daha geri planda kaldığı hatta belki de o şaft boşluklarının... ...sesle iletişim için kullanılabildiklerini falan söylemişti benim rehberim derin kuyudayken. Hani hı hı. insanlar o şekilde yükseklikleri ölçüp birbirleriyle iletişim kurup çünkü karanlık ve hakikaten de bir kuyu... Vardı Derinkuyu evet. şehrinde. Evet. Hani bunu aynı zamanda bir duyunun çok ön plana çıkıp mekanı keşif aracı olarak da Hı -hı. çok önde kullanıldığı da mekan. Bir yandan da mesela Gürkan şeyden bahsetmişti. Onu tekrar burada dilendirmekte fayda var. Volkanik ve delikli bir yapıdan örüldüğü için bu şehir duvarları Hı -hı. hem kapalı alanda ses hem de tekrarlayabiliriz. Belli bir frekanstaki sesleri yuttuğu için. Evet daha ıı, daha in daha yüksek frekanstaki yani dalga boyları daha kısa olan sesler aslında o volga, volkanik kayaların içindeki o küçük oyuklar aslında yutuyor. Yani bu tabii bizim göz, duyduğumuz. Ve orada daha çok böyle daha düşük frekanstaki sesler duyuluyor. Ve aslında içeride böyle daha boğuk daha düşük frekanstaki seslerin duyulduğu bir ortam yaratıyor. Çünkü diğer daha ince frekansları şey yutuyor. Bir de havalandırma boşlukları demişken havalandırma kanalları aslında ilginç bir yer. Çünkü 4 tane büyük havalandırma boşluğu var. Ve bunlara bağlı 52 tane orta ölçekte havalandırma kanalı var. Ve o 52'ye de bağlı yaklaşık 15 bin tane havalandırma borusu var. 15 bin. Evet yani bu da demek ki Hani o dönemde işte 2000 bin ya da 3000 bin hani on bin de diyen var ama tabii biz ona hı hı. inanmıyoruz. Ama hani en azından bir iki bin bin insanı gerçekten barındırabilecek ve e, oradaki insanların yaşamını e, sürdürebileceği bir e, mekandan bahsediyoruz aslında orada. Siz şu anda proje aşaması olarak mekanı inceliyorsunuz ve bunun daha sonra bir modelleme süreci olacak değil mi? Şimdi biz aslında projenin gerçekten şu anda çok başındayız. Ee, özellikle kentsel e, ve işitsel peyzajda ilk dikkatimizi çeken şey bu havalandırma kanallarıyla bütün mekanların birbirine bağlanmış olması ve bunun e, bütün her bir mekanı birbirine bağlayarak insanların birbirleriyle haberleşmesini sağladığını ve aynı zamanda bu kentin bir e, ses iletişimini, işaretik ses izi olarak tanımla, tanımlanabileceğine karar verdik. Şimdi bu aşamadan sonra aslında modellemenin gerçekleşmesi ve bu fikirlerimizin aslında ne kadar doğru olduğunun bir anlamda kalibrasyonunu yapma aşamamız var. Bu da aslında bir takım teknik çalışmalar kadar hı hı. bir yandan da bizim psikoakustik dediğimiz daha sonra bu seslerin yaratılmasından sonra nasıl algılandığının değerlendirilmesi aşaması olacak. Yani bizim bu kentteki kentin mesela kilise, okul işte konut gibi mekanlarının üç boyutlu olarak modellenmesi Ve aynı zamanda yaptığımız ölçümlerle kalibre ederek o mekanların aslında nasıl duyulduğunu yani o mekandaki yansımalarla Çünkü oradaki malzemelerin yutuculuk emicilik ve dağıtıcılık özelliklerini de kullanarak sesin o mekanlarda nasıl duyulduğunu modelleme. Aşaması var ve aynı zamanda değişik kamusal alanlar arasında bu seslerin duyulumu nasıl olmuş? Bir de özellikle çok dar koridorlarla mekanlar birbirlerine bağlandığı için özellikle de bir rezonans etkisi de var. Yani normalde bizim bir kentte çok fazla alışık olmadığımız, bu da o insanların buna son derece alışkın olduğu ve bu şekilde mekanı deneyimlediklerini gösteriyor diye düşünüyoruz. Ama bunlar hipotezlerimiz. Ha, hakikaten yani bir arkeolojik bir deney de yapıyorsunuz yani bu sırada. Yani evet zaten bu ar arkeoloji ve akustik bu arkeoakustik dediğimiz alan yeni bir alan olduğu için hani e, konca biraz daha bu işin pozitif bilim yanından geliyor. Daha mimarlık işte ölçümlerle daha matematiksel bilgilerle gereken ben biraz daha işin kültürel ve işitsel tarafına bakıyorum. Böyle olunca da biraz böyle Bilgiler çarpışıyor ve ortaya çok daha farklı e, sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani bir yandan e, bunu pozitif olarak, pozitif bilim olarak kanıtlarken... ...bunun kültürel etkilerini görürken ya da kültürel etkileri matematiksel olarak ölçmeye... ...ya da oradaki insanların davranışlarını acaba nasıl davranmışlar... ...nasıl yön buluyorlar kadar birçok yere gidebiliyor bu. Yani çünkü o dört büyük havalandırma... E, kanallarının gerçekten ıı, ilk defa belki de dünyada o kadar dikey bir şekilde insanlar birbirleriyle haberleşiyorlar. Ee, yani hani dağları ovaları geçiyorum ama bir mekan içinde o kadar 85 bin metrelik bir ıı, yapı olmadığına göre ilk defa insanlar ıı, yukarıdan aşağı haberleşiyorlar ve aynı zamanda böyle bir 360 derecelik bir ...haberleşme sistemleri oluyor... ...hem yatay hem dikey bir şekilde... Hı -hı. ...ve sesin de aslında... ...orada benim gördüğüm de... E, ...hani yönümüzü kaybetmekten bahsettik ama... ...orada da sesin nereden geldiğini... ...aslında az buçuk kestirebiliyorsunuz... ...çünkü dar bir alandan bahsediyoruz... ...ve havalandırma delikleri de... ...iyi bir şekilde... ...tasarlandığı için... Hı -hı. E, ...mekan içinde... ...gerçekten sese göre... ...yönünüzü belirlemeniz kolay oluyor... ...yani... E, o kadar iyi tasarlanmış ki içerisi. Ee, siz kolaylıkla hani sesin nereden geldiğini, işte okulun nerede olduğunu ya da işte kilisenin nerede olduğunu bulabilirler diye biz, tabii biz düşünüyoruz. Bu tabii oradaki Hı. deneyimlerimizden e, kaynakla söylüyorlar. Müthiş bir yön bulma yetisinin yanı sıra bu şekilde de yönlerini bulabiliyorlar diye. Ben de daha öncesinde konuşurken şey demiştim. Bir daha derin kuyuya gidersen bu gözle tekrar bir görmek isterim diye dinleyicilerimize de yolları derin kuyu kapadokya'ya <gülüyor> düşerse eğer evet. bu gözle tekrar bir mekan deneyimlemeleri. Mekanı aynı zamanda sesle deneyimleme üzerine başka çalışmalarınız da var. İsterseniz Derin Kuyu üzerinden sonra daha bu ses pe peyzajı üzerine biraz konuşalım. Önce de kısa bir parça arası verelim. Hı hı. Yürkan bizim için seçti ne dinleyeceğiz? Evet, uh, Cem Güney'den dinleyeceğiz. Onun 5 uh, kompozisyon albümünden uh, Mulberry Groove isimli parçayı dinleyeceğiz. Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım, Gürkan Mıhçı ve Koncaşeher'le birlikte Derinkuyu'da çalışmakta oldukları ses haritalama projeleri üzerine konuşuyorduk. Derken aslında siz uzun zamandan beri ses üzerine ve ses mekan ilişkileri, mekanlı sesle deneyimlenmesi üzerine çalışıyorsunuz. Derinkuyu'dan çok daha ötede de ve genelde de çalışmalarınız var. Sizin yolunuz nasıl kesişti, nasıl bakıyorsunuz konuya, ne çalışmalar yaptınız, nasıl görebiliriz, neler öğrenebiliriz bir soralım daha genelden. Şimdi ben aslında mimar olarak başladığım kariyerimde benim sürekli kafamdaki soru evet mekanın sürekli bu kadar görsel olarak sadece algılanan ve değerlendirilen bir mekan olmasından e, yola çıkarak bunun sesle ilgili boyutuydu. Tabii en başındaki sebep aslında benim e, müzik ve tiyatro tutkunu olmamla alakalıydı ama oradan buraya geçtim. E, benim için ses... Bu konuda çalıştıkça da şunu algıladım ki sadece sesin fiziksel olarak nasıl yayıldığı ya da bunun hesabı kitabı değil özellikle bir mimar olarak sesin bir mekanın algısını nasıl değiştirdiğini anlamak ve bunun malzeme geometri tasarımın aslında her parametresiyle nasıl ilişkilendirilebildiğini anlamaktır. Ve bu şekilde başlayarak e, kariyerimde de aslında hem akademik hem de profesyonel olarak çalıştığımda da e, açıkçası ufacık bir kayıt stüdyosundan Londra'da olimpiyatlarda e, beach voleybol için e, yaptığınız tasarımda sesin kente nasıl etkisi olacağını anlamaya kadar giden bir e, süreç vardı. Gürkan'la da tanışmamız aslında bir tasarımcı, bir mimar olarak yani tasarımcıyız aslında sonuçta hı hı. yine de ikimiz. Ee, ve bu anlamda aslında bir arkadaşımızın e, dersindeki sound mark konusundan geldi diye düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Evet orada e, ben ürünlerin ses işareti konusunda bir küçük bir sunum yapmıştım. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü'ne. Orada tanıştık. Konca'da dinlemeye gelmişti. Ben de hafif e, yani ben de tasarımcı olarak başladım. Fakat master'da gürültüye daldım. E, gürültü estetiği üstüne yaptım o sırada gürültüsünü yaparken biraz ses alanlarına bu ses peyzajına girdim derken işte e, buralara kadar geldik. Yani işte biraz arada bir ses enstalasyonları bir şeyler yapıyorum ama bir yandan da işte e, bu projelerle devam ediyoruz. Bu güzel bir yandan da hani hakikaten tekrar daha önce de konuştuğumuz program başında şey hali ses çok önemli. Mekanın Aynı zamanda işitsel de olduğu üç boyutlu olan mekanın. Hani bunu tekrar hatırlamamızda da fayda var. Ve bunun ne kadar etkileyici olduğu. Örneğin Gürkan'la birlikte biz daha önce şunun sohbetini yapmıştık. Sanat sergilerinin işitsel olarak deneyimlenmesi örneğin benim çok ilgimi çekiyor diye. Aslında hem bir şeylere maruz kalıyoruz. Sen kendi bir sergiden bahsediyordun. Bir işim bir yere konmuş ve talihsiz bir işmiş. Başka seslerden etkileniyormuş falan gibi. Aslında bu hani derin kuyu gibi inanılmaz bir yer alt şehri içinde geçerli bir sanat sergisi içinde geçerli şehir içinde geçerli. Evet evet. Yani bunu aslında uh, bu ses peyzajının uh, is, uh, ses peyzajı teriminin uh, terimini soundscape bulan eee evet, Soundscape'i bulan Murray aslında dediği bu high-fi fi, -fi uh, ses peyzajı diye yani yüksek kalite düşük kalite ses peyzajı diyor. Antik çağlar için ve işte köyler için daha yüksek kalite bir ses peyzajı işte derinlik perspektif iletişim varken şehirlerden biraz e, yük, düşük kalite ses peyzajı olarak bahsediyorum. Gürültüden bahsedip. dolayı. Evet yani gürültü ve oradaki bir derinlik olmamasından işte katmanların çok üst üste gelmesinden ve sadece anlık bir gürültüsünden bahseder. Hani tam da işte sergi mekanları, hmm. müzeler... Ee, okullar hı hı. ya da e, işte üniversiteler hatta kamusal mekanlar açık Tabii mekanları işte. kentin evet. hatta. parklar da öyle mesela hani biz işte şehrin ortasında bir park var orası bizim için kaçış mekanı diyebiliyoruz ama aslında Belki orayı dinlediğinizde değil. hani birçok e, şehir gürültüsünün içine girdiğini ve o da aslında oradaki hayvanların oradaki birçok canlının iletişimini etkilediğinden bahsetmek gerekiyor. Aslan düşününce hakikaten de bu üzerinde çok konuşulabilecek ve bizim çok göz ardı, kulak ardı işitsel konuşuyoruz <gülüyor> madem ettiğimiz bir konu ki aslında ses peyzacı, peyzacı çalışmaları yeni yeni buralarda da Hızlanmaya başladı. Bakalım merakla bekliyoruz projenin çıktılarında. Tekrar sizi konuk edip dinlemek de isteriz ki siz de bahsetmiştiniz. Koku peyzajı üzerine de örneğin mekan ve kent çalışmaları başladı gibi. Evet. Belki daha dokunsal çalışmalar bunlardan ki yapılmaktadır diye düşünüyorum. Açık mimarlıkta yine radyoda işitsel bir mecrada işitsel <gülüyor> projelerinizi gelip anlattığınız için çok teşekkür ederim. Biz de Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Açık mimarlı dinlediniz. Ben yağmur yıldırım, teknik masada Barış Demirer ile birlikteydik. Stüdyoda Gürkan Muşçı ve konca Şehir birlikteydik. Açık mimarlık blogspot.com adresinden geçmiş program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.